Birkaç tane beklemek için teknolojisiyle gerekli bir tanesine kurulmam bu dersin normalde hocamız geçecektir ama kendisi nasıl gelemedi gelemedi ve diye hemen bu e haklılık dersin içeriyle devraldı ama yine size yönden düşünmek üzere yapacağız 2 saat içinde ama ben yukarıda güzel bir haber vereyim e Dün sabah Ertan hocamız Ankara'da bir proçentik sınava sosyal ve alanında ve kendisi orta ilgili de aldı ve bir e, haber olanlar arasında sizden varsınız. Bu da bu zaman kendimiz olur. 5'e 5 Evet, şey, evet. ...beş tane profesyonel öngörüyle sütüldü o çektik o da e, beş kişi nohngörüyle ilmanı almış olduk. Evet, şimdi bugün hem e, akıcımızdan konuşmalarından sonra hem de normal yapmayayım da aldığımız konuları bir e, iki nokta üzerinde yoruluşacağız. Arada önceki saatimizde e, iki savaş arası dönemde demokrasi tartışmaları... Ve şimdiki dolayı konumundan bahsedeceğiz ama belki şimdiden de daha fazla başka bir birinden bahsedeceğiz, Hans Kelsen'den. Biraz da onu geliriz. İkinci saatimizde de e, size meyve e, uçmanız için e, gönderilmiş olan Soğut ve Çağbağlı bir kavram olarak doğal birisi başlıklı 9.45 bir tarihi bir mekne dayanan şey, e, kitap bölümünü inceleyeceğiz. Ee, i̇ki ay kısım gibi düşünelim. Suları kısımın birini e, tamamlayınca noktaları da O yüzden seansımızın konusu savaş, arası, demokrasi, teorisi, tartışmalı Sırıcılarda sırtlık dönemde Deniz'de tabi çeşitli açılardan önemli bir dönem politik teoriler açısından e, daha önemli. E, siyasal tarih açısından daha e, önemli. 1920'ler, 1930'lar boyunca Avrupa'da pek çok dikkatörlük e, ortaya çıkmakta, daha önce bir uçuşa almakta, bir uçuşa konusunda olmakta ya da 30'lara doğru sırası artmaktadır. Tabi ki bu yürüyüş e, ortamda çok çeşitli açılardan politik teori evden karşılıyor. Öncelikle demokrasi konusu yoğun ee, bir şekilde gündeme geliyor. Bir de şunu düşünüyorum, böyle bir karamsarlık yönü. <gülüyor> ee, şimdi incelerken biraz e, bunu da hissetmişsinizdir veya bazı derslerde doğrudan değinmişsinizdir. Büyük savaş o zaman tabii bir dünya savaş olduğu bilmiyor. Büyük savaş değil mi? Büyük evet. savaş değil mi? Giterken e, Avuk'un bir huzursuzluk tatil aslında. E, Yeni bir dönemin başladığı, yaşadığı <gülüyor> düşünülüyor ve bu dönemin de biter dönemin iyi bir dönem olduğu Yaklaşan dönemin bir e, belirsizlikler olduğu olduğuna dair bir işte, hissiyat e, var. O dönemde çok sayıda kitap yayınlanır, makaryaya yayınlanır, batının çöküşü, medeniyetin çöküşü gibi konularda yani kararlıklar çarama dolu ilgini düşünmektedir bu dönemin insandır. Ve bu dönemin teor metinlerine de çok yoğun bir şekilde yansıtır. Ee, mesela o style'ın Excel'de evet bazen çok şir uzun argüman için ben 880 yazılır bu yazılı yazılı metinde o çok şirlerde da statü çerçevesinde de, ee, değerlendirilebilir. Herhalde <gülüyor> <Belası da, gülüyor> üniversiteler Batı'nın kurumlarına Batı'nın uygarlığına Batı'nın düşünce geleneğine ee, Batı'nın politikasına ve pek çok şeyine bu dert çok, çok zor oluyor ama şeyle söyleyelim, bu e, dünya genelinde yerinde aslanmış tabi e, huzursuzluk hali. Kolonik dünyasında da ya beklenen doğımsızlıklar elde edilmemiş ya elde edilen doğımsızlıklar son derece e, kimseyi memnun etmeyecek bir konusunda kutluğun sıklamamış ve bu coğrafyalarda da bir politik teorik yerinin geliştiğini düşünüyor ve oradan da bir huzursuzluk var. Evet. E, bu e, ortamda tabi halen var olan, varlığını sürdüren, bazen yeni kurulan demokrasi devreçler de var, demokrasi anayasalar da de var, bunları savunanlar da var, bunlara karşı çıkanlar da var. Şimdi okuyarak tabi demokrasinin, parlamenter demokrasinin, bu dönemde parlamenter demokrasi anlayışlarının nasıl eleştirildiğini çok iyi anlarız. Ama bu dönemde demokrasiyi kimden savunuyordu? Bu konu günümüzde çok konuştuğumuz, günümüzde çok üzerinde düşündüğümüz bir şey değil. Biraz da 1920'lerin demokrasi teorisyenleri aslında. Bu üzerinden, mesela Schmitt üzerinden ya yani da parmentalizm eleştirenler üzerinden, yine mesela Schmitt üzerinden okuyoruz. O yüzden ben çoğunlukla bahsettiğimiz ama az okuduğumuz bir hukukçu ve filozofa bu derslere bir yer alıracağım. Bu da Hans Gersen. Gelsen, Gelsen. Gelsen, Avusturyalı hukukçu. E, Aramızda çok çeşitli şeylerden e, bu Ergan ya da Keşke'yi işte, arkadaşlarımız, katılımcılarımız var. Kersen ismini duyduk daha önce. Hangi evet. arasında duyduk? Nereye götürüyoruz e, düşününce? Normal hiyeraşisi. Efendim? Yani. E, zaten normal hiyeraşisiyle başlamıştık. Normal yersi. Çünkü en çok bilinen e, teorisi Kersen'in normal hiyeraşisi üzerinden e, düşünceler, anayasal olabiliyor genel konular var. Peki, diğer düşünlerden biri gelirsen, kısaca bir özet bilir misiniz bu yapmanın? Ne kadar var. normal galerisine göre her norm kendi üst basamağındaki normdan geçerliliğini alır ve bu anayasaya doğru giden bir süreçtir. Hı. Kendisi pozitif olduğu için anayasanın üstüne herhangi bir anayasanın meşruğunu sağladığı bir şeyini kabul etmez. O yüzden en üstlerinden sonra kısna anayasamızın için norm diye bir Evet. Ee, özellikle e, kariyerin aslında daha geç dönemde yazdığı e, sat hukuk teorisi, bu da beni çok bilmiyorsunuz zamanlarda gelişir, baskısı yapıldı sat hukuk teorisinin e, onu okuyabilirsiniz yani, çok sağlamasın, bunlarsak sadece okusular için değil telsi meclisler için de çok önemli bir kaynak. Neden? Çünkü tüm bu bahsettiğimiz normlaki yaraşkısı teorisinin tenebinde aslında çok bilgi bir telsi ki akı plan yapıyor. Ya, şimdi feda ve olağanüstü halin olağan olmakları tartışıyor. Evet, aslında 20'lerde, 30'larda Çimit'in yazdığı pek çok şey, 20'lerden 30'ların başına kadar yazdığı pek çok şey, Kelsen'e politik olarak Kelsen'e ama cevap vermiştir, yazılardığınızda o da söylemek lazım, ben da anladığımız önemli. bir şey var. Evet, şimdi burada esas ilgili bir konu, tatlı bahsettiğimiz normali geliştirme, ya da genel olarak Kelsen'in hukuk teorisinin ve politik kandiyi kaynaktan beslenmeyken senin hangi ekole ait olduğunu bilir miyiz? Kampçı. Kampçı. Bu bahsettiğimiz normal bir araçları aslında bir kandil. O dönemde tabii yeniden doğrulmamış bir kandil. Tezahür. E, şimdi burada Kandil, e, Kelsin'in esas olarak 1920 yılında ilk baskısını yapan, daha sonra çeşitli yeni baskıları yapılan bir kitabından e, cidden, <gülüyor> e, demokrasinin özü ve de değeri. <Gülüyor> ee, ve burada aslında tam da onun kampçılığının da nasıl tezah ettiğini çok değerli e, bir şekilde görebileceğiz. Kersler önce, kerslerine geçtiği önce kaptan bir çünkü Kant'tan çok değişik şeylerde bahsediyoruz ama özellikle senin gibi bir Kant ya da Kant'lılık nedir? Biz ona bakmaya çalışalım. Evet. Ben burada e, Kant'lık o çok önemli bir şey bir latince terkipten yol çıkmayı düşünüyorum. Nedir? Sapere algo. Değil mi? Ney Sapere algo? Bilmeye, bilmeye cesaret. Evet, bilmeye cesaret. E, Kant, aydınlanma çarının en önemli öykülerinden biri, aydınlanma çarını, aydınlanma çarını zedele düşünmüş, tanımlamaya da çalışmış düşüncelerden biri. Ve asla 1630'lardan değil, Descartes döneminden beri ortaya konan bir aydınlanmış çerçevesi. Daha da geliştürüyor. Descartes nasıl? Özne, nesne, bilen özne, bilinen doğa ya da bilmem nesnel gerçeklik arasında bir ayrım yapmıştır. Ancak de Kant aslında bu ayrımı de Arturam pek çok düşünürken bir. Tıpkı Descartes gibi Kant da insanın akıl sahibi bir canlı olduğunu biliyor ve bu ay doğurmuş insanın ilgiliğini düşünüyor ve tıpkı Descartes gibi Kant da bilmenin sınırlı bir bilme olduğunu düşünüyor. Kantik ben bu evrende varlıkta bilinemeyecek olan noktalar var. İnsanın aklının ulaşamayacağı bazı noktalar var. Doğanın da tamamını bir bütün halinde bilmek mümkün değil. Dolayısıyla sınırlı bilgi. Yoksa sınır da çıkıyor Kant pek çok gün Bu kendisinin de teorisini çok doğrudan etkileyecek. Kant'ın düşüncesinin politik boyutuna da bakarsak ee, Kant'ın bu bilmeye cesaret eden insanın aynı zamanda haddini bilen bir insandır. Çünkü bilgisinin sınırlı olduğunu bilir ve başkalarının da yine aynı şekilde kendisi gibi sınırlı bir bilgiye sahip olduğunu bilir. O yüzden hem her şeyi bildiğini iddia etmez hem de başkalarına bilgi üzerinden ya başka şeyler üzerinden tahakküm etmeye çalışmamalıdır. Ve gerçek anlamda özne olmanın aslında ya da gerçek anlamda özgür özne olmanın çaktı. Dahası bu da özelliğini bilmek de başkaları özelliğini tanımlamış. Ee, o yüzden aslında birbirleri iletişim kuran, iletişim vasıtasıyla topluluklar oluşturan insanlardan bahseder. Tanıt. O yüzden birikici tek başına yalıtık bir neden diye olamazdı o zaman aslında olabilir. Onun insanın işte kendisine özgüler ve başka sınırları sınırlarıyla insanlarla beraber yaşayan ve normlarını da birlikte yaşam kurallarını da ee, yine bu birlikte yaşayıştan <gülüyor> yani, geliyordu baktığından yolu çıkarak ortaya para insanlardır. Burada da norm kavramı demekti deme Kantçı düşündü de Kant'ın ahlak teorisi muhtemelen benden daha iyi özetleyici bulaklanınız vardır. Ahlak üzerine dersler alıyorsunuz. Bundan önceki derslerdeki e, incelediğinizi de inceleyeceksiniz. Ya da onları yeni başlangıçta dersler alınız. Ne Kant'ın bu konu gibi görüşleri bu Şeyi söyleyeyim hocam, öyle bir davran ki, öyle bir işte, davran ki, evrensel geçerliği olsun. Şöyle de yorum ederiz, aynı sen olsaydın, sana nasıl yapılması gerektiğini düşünüyorsan öyle davran ki, kimisi de. Karşıdaki insanı bir araç olarak değil, bir ağaç olarak görmek değil. Ve bütün bunlarla şunu görüyoruz, karttaki ahlak herkese, işte dışarıdan gelen bir takım paketlerle ortaya çıkan bir ahlak değil, yani ki bir dini kurallar bütünü ya da e, işte hükümdarın veya başka birinin babaların bedelinin, ataların yaydığı bir takım işte atasözleri veya kurallar e, malzemesi gibi şeyler ortaya çıkmıyor. İnsanın yine kendi bir işiyle, kendi bir mensulegiyle, kendi özneliyle ve özelligiyle ortaya çıkardığı normlar e, bunlar. bunlar. Yani ne demek? Kaptı. Öznelerin üzerine tahküm kurulmaması önemli bir şeydi. Öznelerin özelliği ve özgürlüğü için bir temel özellik bir şeydi. Ve dışarıdan ee, dayatılan herhangi bir kural, herhangi bir norm bir öznenin baskılanması anlamına gelirdi aslında. Mesela Kant için ardından bir özgürlük, birleşme çadır. Çünkü aslında insanın üzerindeki çeşitli baskılardan kurtulma sürecinde olduğu bir şey çağdır diyelim ki din baskısı, devlet baskısı, başka bir şey. Ama Kant'ın bahsettiği türden etik normlar bundan farklı. Çünkü aslında bu şekilde insanlar kendileri, kendi normlarını koyuyorlar. Dışarıdan bir şey vermiyorlar. Ve akıl yoluyla aslında bir düzenleyici e, normallaşıyorlar. Evet, buyurun. Şimdi kurguladığınız gibi Kant'ın Maksimik, Maksim kanunu gereği özner bir hikaye olduğu için hala hmm. binde etik olarak durumda yaklaşan hem evrenselliği dinleyen hem de bireyselliği dinleyen bir tanıdım oldu. Bu da çok önemli bir soru bu çünkü bu döneme kadar henüz yapılmayan ahlak etik ayrımı ya da etik moralite ayrımı almaktadır kamp döneminden itibaren artık yapılmaya başlıyor. Etik daha evrensel konulara, ahlak daha farklı bir şeye tekamül etmeye başlıyor. Kelimelerin etimolojik kökenine baktığımızda aslında mesela bir başlangıçta bir ayrıntılı olmadığını görüyoruz. Mesela Latince'de işte türen, moralist gibi şeyler süredebildiği sıfatlar etik kelimini yerine kullanılıyor ve benzer şeylerin bu dönemle itibaren görüyoruz. Ayrıca da evrensenlik anlayışının işin içine girmesiyle beraber. Evet. Beraslı Ters'in esas etkilendiği ve demokrasi teorisini kurarken de aslında dikkate aldım. O da eee şey eee düşünülmesi bu. Şimdi ek olarak e, kitap kısa bir kitap. Artık 80 sayfa 70, 90 sayfa. bir de ön sözü var. Ön sözde de neden böyle bir kitap yazmaya ihtiyaç duyulduğu konusunda eee kaza. Tabii eee II. Dünya Savaşı öncesindeki birkaç olaya baktığımızda eee demokratik devlet formunun bir herkese tarafından kabul gören bir formu haline gelmişti. Bu vazisinden, proletaryasından anan pek çok sınır, işte çok çeşitli partiler artık her bir şekilde demokratik devlet kurumlarını benimsemiştir. Gerçekten böyle Avrupa'nın Avrupa'sına baktığımızda, mesela sosyalist devlet parti içinde, demokrat Almanya'da, e, parlamentarist sosyalistleri de içeriyordu, devletleri de içeriyordu, ama herkes bir şekilde parlamentonun araç olarak ya da amaç olarak önemli olduğunu teslim etmeteydi vesaire. Daha sonra Gelsen'e göre herkesin demokrasiyi bir şekilde kıvrı etmesi başlangıçta bir şey gibi görülebilir. Ama bu aynı zamanda demokrasinin Yeni Riyar Savaşı öncesinde bir anlam kaygına uğramasına yol açmıştı. Yani boş gösteren olmasına aslında yol açmıştı. Ve aslında bu baş başa bir sorun. Ve daha sonra savaş sırasında ve sonrasında olanlar da demokrasiyi peşinde yeniden düşünmemiz gerektirdi. Neden bu söylüyor? İşte bir yandan boş yetkilerin var, diğer yandan 1918'i izleyen 2-3 yıl içinde çok karmaşık bir işte İtalya'da, Almanya'da, başka yerlerde devrim çabaları, darbe e, çabaları e, olmakta ve o yüzden demokrasi çeşitli aşılardan tehlikeli Gelsen'e göre. Ve Gelsen diyor ki, demokrasiye gelen teknikler çoğu zaman söylendiği gibi sadece bir proletari diktatörlüğü bitirinden gelmemektedir. Bunu da söylemesi anladım. çünkü kendisi bir liberal çevrelerim yaşıyor ve 1920'de liberaller için esas tehlikeli bir proletary diktatörlüğü. Ama bir öykense bir diğer tehlikeli vardır. O da bu proletary diktatörlüğüne karşı bu geliştirdiği bir etki. O da faşizm. 1920'de henüz işte şeylerin e, İtalyan faşistlerinin hmm. onun üzerine gelmediği yani dönemde yazıyor. Ve o yüzden tamdolum eden ve demokrasinin hem teorilerin hem de pratik noktalarıyla ele alınması gerekmektedir. Kersen'e görelim. Gerçekten böyle ve özgürlük kavramından başlayarak çeşitli adımlarla demokrasiyi inceleyecek. Ve aslında mesela başta başına bir demokrasi yüceltmesi de elinde bir Kersen'e <gülüyor> Onu yapmaz. Son derece eleştirilir, bir ve aslında idealize etmeye çalıştık hiçbir şeydir. Ve birazdan da göreceğimiz gibi aslında bahsettiği türden rejim. Ee, bir tür kötülüğün içinde iyi rejimdir ve gerçekten anlayışında <gülüyor> da Ütopyalara da yer yoktur aslında. Ve İngiliz'in pek çok liberalinde olduğu gibi Ütopya fikrini dışlayan bir anlayışdır. Bir kere şeyden başlayalım. Gerçekten özgürlüğü tanımlarken Kamağımı ile neredeyse konuşur, şey yapıyor, e, tanım yapıyor, Söyler, özlemesi dahilinden yola çıkıyor, özelliğini korumaya çalışan bireylerden, kişilerden e, bahsediyor ve insanların bir doğal içgüdü olarak e, kendi üzerlerine gelen zorlamalardan kendilerini korumaya çalıştıklarını söylüyor. Üzerlerine gelen zorlama hmm, en mevki kurumsal daşmışlar diyebilen biri, toplum. Çünkü toplum insanlara baskı yapmakta ve bu baskının dışına çıkmak pek de e, mümkün değil. Çünkü zaten bir şekilde insanlar toplumun içine doluyorlar ve dolayısıyla ben bu baskıyı istemiyorum demelerine fırsat kalmadan zaten o toplumun kendilerinin öden verildiği birtakım kurallarla, ahlak kurallarıyla yani başka kurallarla e, sınırlanmış, kısıtlanmış durumdalar. Ee, diğer yandan zaten insanların bir arada kalabilmeleri için, hayatta kalabilmeleri için yine topluma ya da toplumun içinden çıkan politik bir kurumlara da bir bakmak ihtiyaçları var. Dolayısıyla paradoksal bir durum ortaya çıkıyor. Bir yandan kendilerine müdahale edilmemesiyle özgürleşen insanlar, diğer anlamda bir arada yaşamak için ve aslında varlıklarını sürdürebilmek için kendini müdahale eden bu e, toplumuna ve kojik kayda bir arada bulunmak zorunda olan insanlar. Belasılık gelsene buradan yola çıkarak ne gelecek? Bu durumda toplumsal ilişkiler ve politik kurumlar öyle bir şekilde düzenlenmeli ki bireylerin özelliği konusun sağlansın ya da işte daha çeşitli toplumdaki grupların birey topluluklarının da yine özelliklerine bir halen gelmesin. Belasında da bunun gibi bir şey, ee, bir tür reform topluluk reform e, çabası. Şimdi burada birkaç şey var e, söylenmesi gereken. Gelsen hızlı bir şekilde onun Bireyde özgürlük anlayışına en uygun devlet biçiminin demokrasi olduğunu hızlıca işte söylüyor. Neden? Çünkü demokrasinin klasik bir tanımı yapıyor, halkın kendi kendini yönetmesidir diye bir tanımı yapıyor ve bu kendi kendine norm koyan bireyler anlayışına aslında en uygun düşen devlet biçimi. Ama her tür demokraside bunu sağlamaz. Kimi zaman işte halkın kendi kendini yönettiğini sandığı ama aslında iradesini başkasına teslim ettiği, kayıtsız, şartsız ya da kimi zaman kayıplı bir şekilde bir işte görev giyiklisi gerektiği durumlar karşımıza çıkar. Rusya'yı bile kullanıyor mu? en önemli demokrasi devrisiyenidir de bir akta. Eksikçe rağmen, Rusya'dan sık sık bahsettiğini, görüyoruz ve devletin evet, dolayısıyla bir kendi kendini gören resim bir e, aracı olduğu söyleniyor ama halktan ayrıksılaştığı sürece aslında halka bir tür kuran bir e, devlette olabileceğiini söylüyoruz ve aslında bir demokrasi kuracaksa da bir kurumu demokratikleştirmeye çalışacaksa da her zaman bu tehlikeye bir dikkat çekir alınamaz. Halkımız, <gülüyor> yani, halkın çeşitli seçimlerle temsilcilerimizi seçtiği bir sistem kurulmamız gerekmez. Her zaman peşinden gitmeliyiz aslında bu durumun ki tekrar tekrar ilerleme yapmalıyız ki işte o tehlikeye bir e, düşmesin bu devlet ve e, halka tahküm eden bir e, baskı haline gelmesin. Doğrudan demokrasi fikrine en başta zaten ne diyor? Bu sorun yaptığı, yaptığı gibi, bu başkalarına yaptığı gibi iyi, tanım gereği belki demokrasinin tabi herkese de olması gereken şey ama uygulanması en azından günümüz koşullarında imkansız için. Şey. Ki bu parlementer demokrasinin krizi kitabında, Şimd'in de oradan söylediği bir şey, ıhlamı bu altında toplandığımız işte köy toplantıları, köy konusu olduğu sürece, bundan daha karnışık toplumlar olduğu sürece doğrudan demokrasit ya da gerçek anlamda bir keşfet, bu Evet, buradan da hareketler yani özgürlük bölümlü gençlerin kitabında halk kavramına giriyor. Ve halktan anlaşılanın da, halktan mahsedildiğin de, e, ima de çoğu zaman aslında halk bütün bireylerin toplamından daha farklı bir şey olduğunu söylüyor halkın adına açıklamalar yapan politikacılar var. Halkın tarafından seçildiği için... ...gördükler. <gülüyor> ...gördükler. <gülüyor> politikacılar var. Sanki halk böyle tek bir şeymiş gibi... ...şeyleştirilerek anlatılıyor o halk. Ama aslında öyle değil. Sosyolojik gerçekliğe baktığımızda kendisine göre halk... ...karmaşık görüntü. İşte içinde sadece bireyler de yok, çok farklı bireyler de yok, çok farklı... ...sınıflar var. Çok farklı çıkar grupları var çok farklı siyasal görüşler var vesaire ve bütün bu farklılıkların, bütün bu karmaşanın bütünü aslında o halk gelen birliği e, oluşturuyor. Ve bunu tek bir şeymiş gibi düşünüp de oradan bir politik teori üretmek aslında bir hayalcilik şey, şey, kendisine diyor. ve e, istediğiniz kadar bir radikal demokrasi yapmaya çalışan. isterseniz işte, istediğiniz kadar e, bir konuda e, uğrayalım. Her durumda <gülüyor> o konu ile sosyolojik gerçeklik arasında bir açı, bir fark olacak. Ve aslında ilk bölümlerden en teorik olan bölümler onlar, görüyoruz ki her zaman çoğunlukla suçlandığı bu o işte, idearizmden, o demokrasi yüceltmesinden uzak bir yazar çok realist, onları sosyolojik açıklamalar yapıyor ve e, sürekli olarak özgürlük kavramını da ya da demokrasi kavramını da yüceltmeye çalıştığını görüyoruz. En başta bunu söylememiz gerekiyor. Bir diğer noktada uzlaşma kavramı. E, kendisine göre bu farklılık içinde bir şekilde insanların tabii bazı konular üzerine uzlaşarak bir karar vermesi gerekiyor. <gülüyor> Bu konuyu aslında klasik kitabında iki e yerde ele alıyor. İlki genel olarak özgürlükten halktan devletten kurumlardan bahsettiği bir kısım. İkincisi parlamentodan bahsettiği kısım. İlk başta yani İşbirler arası ilişkiler, devlet, halk konularına değindiği kısımda, gel insanlar arasında, farklılıklar arasında bir mutlak uzlaşı aramanın yanlış bir şey olduğunu söylüyorum. Ve ona göre e, bu tür bir işte mutlak uzlaşmaya varmaya çalışan insanlardan bahsetmek bir metafizik anlayış ve gerçekliğe dikkat bir anlayış. Hiçbir zaman o taklitler tam olarak ortadan kalkmayacak, o uzlaşma tam anlamıyla meydana gelmeyecek ve ee, bir doyum noktasına ulaşmayacak o şey, ee, sosyal, politik ya da kültürel, çok, çeşit, çok çeşitli türlerden çatışmalar. Bu aslında bizi şaşırtabilir çünkü şimdiye kadar pek çok defa kampçı gelenekten bahsettik, işte kampçı geleneğin ya da bir bir görevizmin uzlaşmak çabasından bahsettik. Çok sayıda düşünürüm, bu eleştirdiğini söyledik, Şimdi üzerine incelememizi, incelememizi, Tertan Hoca'nızı daha çok yollukla da düzeyde yaptınız, çoğunluk her senede atıf yaparak yaptınız. Mustafa bundan bahsetti, Asiyar'da ve bundan bahsetti. En yani büyük müziğine katıldığınızda sabırlarsınız. Ama e, genel düzeyde, yani bu ontolojik düzeyde bizim, eee kelsen böyle bir mutlak uzlaşma var olamayacağını söylüyor. Buna karşılık bu konuda eleştiri yapanların da haklı olduğu bir şey var. Çünkü işte meraley uzlaşma, arayışını uzlaşma, yine bir tercih işler. Bu yolu da kelsenden örnek veriyorlar. Bir bakıma da ayrılıyor. Çünkü kelsen parlamentoda ama sadece parlamentoda bir uzlaşmaya varılabileceği önünde bir fikre sahip. Velhasılık bireylaş ya da okumun düzenindeki uzlaşma ile parlamentodaki uzlaşma imkanı birbirinden aymak gerekiyor. Genel olarak bir uzlaşma ya da çatışmasız bir topluma gidilmesi mümkün değil ki sen göre. Ama gibi çatışmaların parlamentoya, arka türlü <gülüyor> yedildikleri takdirde bir uzlaşma ile sonuçlanmaları <gülüyor> mümkün. Sonuçlanması mümkün. Bu da aslında Kelsen'in politik e, ya da anayasal modelinden hareketle ortaya koyduğu bir şey. Kelsen'e göre eğer toplumu iyi bir şekilde tanzi etmek istiyorsak o zaman tek yurttağı bilmemiz dağıldı, parlamenteriz. Bir parlamenter demokrasi. Bilmiyorum, ee, şirketin parlamenter demokrasi ve demokrasi kitabını kumama fesatınız oldu mu? Bazıları yok olduk, belki ikinci kanıtlarda ilerleyen yani ocağın kitabından e, okudunuz. Ee, orada hatırlar mısınız parlamenterizm ve demokrasi arasında nasıl bir bağlantı kurar, ayrı da nasıl inceler? Krizi aşılamayacağını söylüyor parlamenter sistemde. Bu da bir konsersüsün olarak sızlığını da anlattı. Bunun üzerinde olarak hem birlikte diktatöre işaret eder. Biri bunları söylemeden aslında kitabın bir bölümünde başlı başına evet. parlamenterizm ile demokrasinin birbirine karıştırıldığını söyler. Çoğu zaman demokrasiden parlamentarizm anlaşıldığını söyler. Ve bunun yanlış olduğunu aslında çok kapsamlı bir tarihsel inceleme üzerinden ortaya koyar bir şey der ki işte gerçek anlamda demokrasi oklanır altının ağacının altında insanların beraber toplandığı türden bir demokrasiydi. Son zaten bunun tek imkanı kalmadı. Ama liberaller ya da başkaları bir temsil mekanizması olan parlamenterle bir temsil kurumu olan parlamenterle demokratik kurumları karıştırdılar. Ve parlamentonun halkın tamamen temsil edebileceği gibi bir şey yapıldılar. Buna da işte uzlaşı çabası, alemiyet, ee, işte arada bir rol vermek ve bir takım unsurları kaparak bunu renginleştirilir. Ama şimdi göre bu parlamentarizm ve demokrasi şeyi ee, karnışası hatalmış. Ee, her sen tırkışın ilk günü parlamentarizm ve bir demokrasinin birbirinden farklı şeyler olduğunu biliyorum. Bunu yazıyor ayrı olarak kitabında. Ee, ama pek <gülüyor> çok şeyle yaptığı gibi burada da diyor ki farklı şeyler olabilir ve parlamenterizm ee, bir işte çok sayıda eksik yanından da bahsetmemiz için Ama bu eksik yanlar onu alıp çöpe atmamız gerektiği anlamına gelmez. Tam tersi eksik yanlarıyla beraber bu parlamento peyni alıp sistemini alıp mümkün olduğu kadar aslında daha fazla demokratikleştirmeyiz. Bu da önemli bir şey. Ve sadece böyle gelen bir öneri avukta yapmakta da yetinmiyor ve aslında bir anayasa reform teklifi yapıyor. Büyük şeyler için e, parlamenter, demokratik ülkelerin devletler için onun aklındaki e, parlamenter demokrasi ülkede hatilerin çok büyük bir öleme sahip olduğu bir noktası. Çünkü Partiler, bireylerle devlet kurumları arasındaki ilişkiyi sağlıyor. Ve başka türden işte şey sadece ara katmanlar, ara kurumlar, ara örgütlemeler aramak gibi bir rüksümüz yok. Şu anda var olan en gelişkin birey devlet arası ilişkiyi kuran şeyler parti olduğu için de onlara tutunmak zorundayız yine. Ne yapabiliriz? Parti içi demokrasiyi geliştirebiliriz. Partilerin belirli çıkar gruplarını temsil ettiğini tahmin edebiliriz. Mümkün olduğu kadar bütün çıkar gruplarının partileşmesi yönünde çabalar gösterebiliriz ya da bunu normlaştırabiliriz ee, vesaire. Ama en iyisi yani daha iyisi ortaya çıkana kadar, pilav edilmeye kadar partilerin e, başvurduğumuz şey, esas... E, örnektenler. Şimdi sorabilir miyim? Parti içi demokrasiyi geliştirirsek eğer o zaman karar alma sürecine ulaşıyor musunuz? Eee, şimdi şeyin, eee, böyle bir e, hali. yok zaten bir şekilde insanların, e, o süreçte katıldıkça daha daha <gülüyor> hafta daha şey yapೊಂಡuğu. Şur'daki demokrasi zaten aslında tam da bu şekilde i̇şte, fikirler karşı karşıya geldikten sonra belli onların üzerinde bir Uzlaşma sağlanacak peki ama çoğunlukta olan görüş kendini zaten kabul ettirecek. Burada da aslında ikinci önemli nokta ortaya çıkıyor. Parti İşleri Üniversitesi'de da, ama ondan da önemlisi, e, parlamento üzerinde de en önemli nokta bir çoğunluk prensibinin uygulanması. Yani çoğunlukta olan görüşün e, uygulanması. Bu da tam da ona göre işte e, kuran dışı durumlarda, yaratılışı olmayan durumlarda herhangi bir şekilde karar almak. Teknelerimizin yani, sekteyi uğraşmayacak olan bir şey. Çünkü e, çoğunda bir saygı duyulması gerekiyor diğer görüşler tarafından. Ama kendisinde de çoğunluk diye bir şeyin varlığından bahsediyorsak azınlık diye bir şey de vardır. Ve kendisinde bir görüşten bahsediyoruz. Dolayısıyla kanıtcı bir görüşten bahsediyoruz. ...bunların özel, özgür ve daha hakkını kabul etmeyen yine şeyler olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Dilimler olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. O yüzden kendisinin bahsettiği demokraside... ...çoğunun her zaman hazrınlığının varoluluğunu bilerek hareket etmeli... ...onun e, özelliğe sahibi olululuğunu bilerek hareket ...ve aldığı kararları o yüzden bir azından takip edecek şekilde... Zaten alması gerekiyor. Bunu da söyleyip bitirmek yetmez. Kelsene göre yine arı çözümler aranın bulunabilir. Çoğunluğun hazırlığına takip etmemesi için işte e, diyelim ki karar alma yeter sayılarında şey, e, çeşitli değişiklikler yapılabilir. Ve belki de hepsinden önemlisi bir çoğunlukçu meclis sisteminden ziyade çoğunlukçu meclis sistemi ortaya konmadan ya yani da çoğulcu parti sisteminden ziyade çoğulcu parti sisteminin garanti hattından bulunduğu. Yine hukukçular varsa burada aranızda, nedir çoğulcu, çoğulcu alma Büyümüz politikalarında alınmamız için yani ne? Şöyle baktım benim, ne onlarsın ben geldim. Çoğulcu seçim sistemine göre seçimlere katılanma belli yani, çok yüksek bir baraj olmasa bile %1, %2 alan her grubun meclise kendi üyesini gönderebilmesi çoğunlukçu meclis sistemindeyse ise bunun kendi içinde ayrımları var ama esasen en çok ayağa partinin iktidar tek partinin iktidarda bulunması üzerine işaretli gibi. Evet yani söyleyeyim genel olarak hükümetlerin güç istisnaları var. Çoğulculuk sistemlerde e, çok sayıda parti tabii ki meclise girer. Bunlar belirli sayılarda, belli oranlarda e, oy alırlar. Mümkün olduğu kadar aldıkları oy oranında kede temsil edilirler. Ve mecliste e, temsil edilirler. Eee çoğunlukta da tek turlu meclis şey seçim sistemleri bu çoğunlu sistemlerinde bir defa her zaman değil. Eee çoğunluklu sistemlerde gelen yani, şeyde işte zaten 3 parti eee ülke şey olduğunu görürsünüz, mecliste olduğunu görürsünüz, e, seçim sistemleri gelmesine göredir ama esas olarak çoğunlukta da parti bütün yaş eee partileri şey e, aslında Baraj konuluşunu burada şey yapıyor mu? Dede mi? Baraj? Evet. Çeşim barajın oldukça mantıkları azaltma yönünde düşünüldü Yani evet, Türkiye'deki sistem normalde işte çoğulculuğa aslında e, açık bir sistem iken barajın olmasa diğilen çoğulukçuluğa doğru 90'lar boyuna götürmüştür ve sonunda 2000'lerin başında ki durum en ee, daha gelmiştir. Hı. Ama tabi evet. anayi bu okumunda daha iyi bir şey görebilir. Bir fikir verilmiş. Neyse. Kersine göre önemli olan korunması ve ee, parlamento da işte bu e, çok sayıda e, partinin kendi seslerini duyurabilmesi ve parlamento müzakerelerine katılması. Yine müzakereden bahsedilmesi, kersine göre işte, işte e, idealizasyon anlamına gelmiyor. Müzakereler her zaman, işte her zorluğuyla ikna işte, etmesiyle solunulmayabilir. Ama ilgin bir şekilde tamamlanan bir Tartışma, ve parlamento tartışması ve bir müzakere çoğunluğun, görüşünü, azınlık da kullanımı da ikna etme yolu da kendine kabul ettirdiği, gerekirse o çoğunluğun, görüşünün de azınlığın perspektifine göre değiştiği bir sistem. Ha, burada kendisine şöyle bir eriştiri yani Kendisi çok sayıda ihtimali öngörür. İşte olabilecek kötü uygulamaları dikkate alır vesaire ama elinde sonunda aslında o insanlara ya o kişilere o insanların özel, o e, puslanmazları güvendiği için, o insanların aklına güvendiği için e, olabilecek şeylerin belki e, tartışmaları ya da olabilecek e, sorunlar az mı seyrek öyledir e, her şeyi rağmen. Onun dışında da bir her zaman o sorunlara karşı bir anaysal önlem almaya da çalışır onda tekrar tekrar. E, söyleyelim ve buradan da yola çıkarak bir e, ilgişeyenmiş, e, reform edilmiş parlamentarizmin mümkün olduğunu söyler. Ayrıca halkın e, mümkün olduğu kadar daha aktif bir şekilde siyasal yaşama katılması gerektiğini söyler ve bu sadece 4-5 yılda bir oysandaki oy kullanmaktan da geçmez. Keşitli yollarla kimi zaman par parti politikalarıyla kimi zaman da belirli sayıda imza toplayan yurttaşların kanun teklifi hazırlayabilmesine e, olanak bir takım ama esas şeylerde düzenlemelerle e, halkın daha doğrudan bir şekilde bu tartışmalara e katılması sağlamış. Ayrıca halkın eee bu durumlarda sesini işiterek geri çağırabileceği bir sistemin de mümkün O belli sayıda e, ortak bir insanlarının kavga tepki oluşturması kimi ülkelerde uygulanıyor. Macaristan'da uygulanıyor diyeyim. Başka ülkelerde belki biliyorsunuz. Yani... E, Anladığında yani, e, internetten bir şey böyle bir Evet. bir şey var. Evet. Nelik tersiniz dolayısıyla böyle ve e, tabii günlerde çok etkileyecek. Ondan böyle ee, Altanya'da, Uzunya'da daha sonra bu kentlerin zaten Amerika içine vereceği gerçekten teorileri çok çok umuyor ve parlamenter demokistinin başlığı yani, teorisi olarak bu dönemlerde ee, kabul ediliyor. Şimdi kentlerin ve onun gibi düşünen başka ee, şeyle de hmm, parlamenter yani, demokist teorisi yerlerinde erken bir yanıt dalıyor almayacasına pek çok tartışmaya da bir e, yanıt vermek için ve ünlü bir şairle Paralel Krizi başlı şeyle eee yazar. İşte bu tabii çok dikkat çekici bazı e, noktaları var. O da aslında felsefenin başka gibi bir, bir işte şey e, demokrasi adı altında çoğunluğun tiranlığının Iı, Kurduğu aldığı ıı, bazı şeylere, tehlikeye ıı, dikkat çeker. Bu haberleri temelde bu resminin bir ne kadar aslında bir tür piyüzlük olduğunu söyler. Ee, böyle kısıtlı bir temsili birim sistemin, ıı, bütün halkın kendi kendine yemektiği bir ıı, sistem olarak insanların durulduğu bir sistemden bahsediyorsunuz aslında kitabın özelliği ve ikinci bölümde. Kalbette bizim prensipleri e, maaşlıklı bölümünde ve ondan başka tabii daha önce ileriselerinize sık sık e, yani seminerlerimize seminerlerinizinize sık sık kıyınceliğine sık sanusal müzakere yadırılan güven veya işte iletişime duyulan güven, aletiyete yadırılan güven ve sonunda da insanların elinde sonunda uzlaşacakları bir sisteme duyulan güvene çok kapsamlı e, değiştiriler günlerdir bu e, şey. E, e, Çıkalım da. Ama e, bunu yaparken de tabii bu tür rasyonelizm de erişilir ve e, özellikle 18. yüzyılın kimi düşünürlerinden mesela kongorse bir rasyonalist, bu düşünürlerinden, düşünürlerden itibaren her yerde bütün bu uzlaşma arayışının, işte, bu benzer ayrılanın ...veya müzafereyle e, ürünün... ...çünkü yüz yıl rasyonel aydınlanma... ...yemek dedim. Rasyonel bir ekranla işiyle... E, ...bir şey olduğunu söyler. E, onun bir e, sonucu olduğunu... E, ...söyler. Ve... E, ...ona göre gerçekte aslında... ...partilerin, koalisyonların oluşturduğu... ...son derece küçük komiteler... ...kararlarını kapalı kapılar ardında... almaktadır Ve... Bu da küçük kapitalist çıkar gruplarının temsilcileri küçük konkreterde kararlılıklar şeyleri milyonlarca insanın günlük yaşamına e, etkilemek için e, kullanırlar. Üçüncü cildine 70. 75. sayfalar. Tabii burada kapitalizm emislesi yaparken bir soldan kapitalizm emislesi yapmıyor tabii sağ kapitalist emislesi olanlar buna çok yanıklar e, ama e, küçük çıkar grubunun ya da küçük şirketin bazı şirketler tarafından desteklenen e, partilere kendi kararlarını kapalı kapılar aracılığıyla ondan sonra alinets ya da müzakere veya hükümetlerin biri üzerinden demokratik e, kararlarmış gibi anlatmalarını burada e, şimdi senistir. Ondan sonra zaten size daha e, başka senaryolarımızda incellediğimiz bu e, karar alma, elemanın e, karar alıcı modları da asgari alabiliyor, dediğimiz fikirler. Bundan sonra hizmet kurama ol. Şimdi bizim konumuz değil. Belki önümüzdeki haftadan sonra Ertan Uca'nızla inmedersiniz. Benim bir sorumluluğum. Buyurun. Ee, farklı e, hani, şekillerde, ya yani parti kullanmışlığı şekillerde batıkaya varlılabileceğinden e, bahsedilmesi hem de en etkili yöntemeli parti kullanma olduğundan bahsettiğim zanneler kullanılmaktan. Ee, şimdi şimdi Temelde bir parlamento üzerinde mevcut politik esam Parlamento'ya parlamentoyu direk için katılmayı isteyen politik esamlar, direk için için partiler şu anda olan eldeki gemi ee, araçlar bunları bir katamda lazım. Ama partinin dışında bir takım şeylerden de bahsedilebilir. Ne kadar da arada bahsedilebilir. Mesela dediğimiz biraz önce bahsettiğimiz belirtilerde imza toplayıp kanun teki oluşturmak. Parti dışında işte tek tek bir elinle yapabileceği şey. Ee, dolayısıyla böyle oldukça şeylerle geçiştirilir. Peki bu şeylerin politik olduğu ıı, kanısı nasıl olur? Yani mesela imza toplayabiliriz. Mesela e, işte çok gündelik bir örnek ama e, işte hayvanatları ilişkili çözüme yapar ve birkaç kişi açtıklarıyla ilgili bir çöpüklük falan. Yani, e, ve bir takım imzalar toplanıyor vesaire. Yani ya, politik bir şey mi değil mi? Yok işte. Kelsen Birebo'nun bu, yolu tam da kurumlara işte etki etmekten geçiyor. Siz imza toplayıp, işte bizim sesimizi <gülüyor> duyulur, bizim sesimizi duyulur demekle yetinmemelisiniz. Sistem de öyle bir şekilde kullanmalıdır. E, bu imza imza sonucunda sizin hazırladığınız bir kanun parlamentonun ne, konu ümmet. Bu aslında basit bir şekilde işte sizin e, fikriyi attığınız bir yerlerde dolaşsın diye değil, ama yani, bu kurumlara girebilen bir şeyden bahsediyor. Son mekanizm son bir mekanizm olayla. Normal mekanizması bunun ekler koyabilir herhalde. Ha, Bu da doğru ama işte oradan da biraz öbür yaptığım ıı, ilişkideye geliyoruz. Gerçekten bunun da bir güvenilir, kimseliği başta. Zaten kurulan sistemde olmaz bu bir oluç gerek. O zaman orada da ilk Evet. Yani başlangıçta o ilk tokiyi bir kudur edilenken, de çünkü şey... Burada İkisi olmuş mu? Yani. Efendim? İkisi olmuş mu? Şokal ee, bir daha evet. gibi bir yandan e, Yani o Nasıl diyeyim? Bunu da e, Güvence altına alan bir kanun yapılması gerekir ki o şey ki o ortaya kanun işte tamamen hemen daha şey yapıyoruz, köşvene gelmeden verilebilmesin, verilebilmesin. bu teklifi getirenlerden bir bu retentivizmin meclisinden yani bir şeyi ömürlüdür. Derseniz biraz yazık şey yazdım, yazdım, yazdım hatırlamıyorum ama yani onun bir metni okursanız, tam da aslında bu tip olasızlıklar sürekli düşünülür. Ben düşün, düşün, düşün, düşün, düşün, düşün, düşün. biri olup söyleyeyim. Bu arada kendi kitabını 38 tarihinde Türkçe tercüme ediyor. Bu da en iyi bir şey. E, 38 tek parti yönetimi, tek parti yönetimi olduğu dönem ve tercüme eden kişi de tam menemenco Ethem'in adı bu dönemde İstanbul Üniversitesi siyaset ama hukuk kürsüsünde profesör ve kendisi 920'lerde hukuklarda çok sayıda yazdığı makalelerle aynı zamanda yaptığı tercümelerle Kantçı, Kelsenli hukuk şey, e, siyaset teorisi ve ahlak hukuku üzerine geliştiriyor Türkiye'de. O dönem şimdi de bir tek şey, bir tek parti yönetiminin olduğu bir dönemde bu yapıldı zor bir şey. Yazı, kendi yazdığı metinlere baktığında da bu zorluklarla kısla şeklinde alıyoruz. Bu nasıl bir sistemin gerçekten kısır olduğunu bahsediyor, olduğundan bahsediyor Kelsen'ci primlerde. E, tek Parti, rejimi diye bir rejimin de e, tanınan bir yanlışlık ve komik olduğunu da söylüyor ama neredeyse tek bir kelime bile Türkiye'deki rejime eleştirilir, getirilir. O da ne yapabildiği en fazla şey, tabii eleştirilir bu. Gider, tabii önemli bir şey, Kelsen işte bu Neymencoğlu'nun başlattığı yererek aslında İstanbul Hukuk Fakültesi'nde 1940'lı yıllarda da devam eder ve mesela Mehmet Ali Ayvarı yine 1940'lı başında 30'lı yıllar boyunca Anayasa Hukuk Kürsüsü'nde asistan görürsünüz. Mehmet Ali Aybar'ı tanıyorsunuz muhtemelen, 60'ların başından itibaren Parti Başkanı olacak olan kişi. Ve e, onun da devletkisi anlayışı, hak tanımı, birey tanımı ve daha sonra evcilerinin her çi, sosyalizm tanımı bütün bu ihtiyattan çok etkilenmiştir. Evet, şimdi ara vermek isterseniz başka bir durum var mı? Arada sorulara devam ediyoruz. Şimd'in şimd şimd somut ve çağ bağlı bir kavram olarak devlet metninin <gülüyor> tüm misindir. Bu seyirle ilgili biraz yapsamak. E, şey yapamadım. Çiftli sınavda var. Çiftli sınavda o yüzden da var. Çiftli sınavda beklemesin olur. Hemen şuna tekrar edelim. şey söylediyseniz ne oldu. ve bunun hangi dönemde hangi tarihte e, yayınlandığını dikkate almamızı da konuşamıyoruz. 1978 tarihte bir kitapta alınmış bu metin. E, ama 1924-54 arasında verilen çeşitli dersler, Ceylonan çeşitli konferanslarının yazılan çeşitli yazılım yani şimketin yazdığı, e, metinlerin e, toplanmış bir hali anayasat üzerine çeşitli yazılar. ve evet, metnin 975-8 tarifli ama tek kitap 975-8 tarifli bu alınan kısma 1941 ve ilk olarak yani sunulduğunu duyuyoruz. Biliyor. Aslında belki 1445'ini sayfadan baş... başlayalım ilk okumaya. Ardım 1445 dediğimde 152. saat kalanlık olarak aslında daha iyi ee, Çünkü burada aslında bu konuşmayı neden yaptığımız bağlamayla anlatmış. Jontar kısmında. Ee, bir kere neden böyle bir şey yapmaya gerekli bir özellikle özetleyebilmemiz var mı? Sokut <Gülüyor> ve işağı bağlı bir kavram olarak devletten bahsetmek için gerekli olduğunu ama bu tarifi şey, o devlet kavramının bir belli bir dönemi e, işaret ettiğini e, ama günlük kullanımda ve o dönem planında e, daha önceki çağlardaki örgütlerle tarzları içinde bu kavramı bulundu. Bunun da bir yanlışa şey sözü oldu. Evet. Bir kere günümüzde de olan bir yanlış aslında bu şeklinde. Yani şu anda da, şimdi yaşasaydı bunu söyleyelim. Biz de devlet, İspiradan devlet, Şehir'in devlet, devletlerin devletlerinden bahsediyoruz. Ben mesela yapmamaya çalışsam da yapıyorum bunları aradım. Ki ee, ise devlet çalışmasından bahsediyoruz orta çağlarda, e, Batı Avrupa'da, e, işte Osmanlı devletinden tutun daha pek çok başka şey, başka dillerle geçerli, kültürlerle şey geçerli, biz i̇şte genelde e, her zaman var olmuş olan bir devlet kavramı varmış diye düşünüyoruz ama kim bilir buradaki orta şu. Her çağda var olan, olan işte eski çağda da Çin'de, Hindistan'da, başka yerlerde de sürekli işte var olduğu sürece devletler bahsettiğimizinden değil, o yüzden farklı bir devlet anlayışı getirmem, gerekti. gerekiyor. Bu arada yine o 250. sayfadaki sandalye notlarında bahsettiği önemli şeylerden biri de şu. Ee, mesela kim zaman karıncaların devletinden falan da bahsediyor ki arı ya da karınca devletinden sürükmek gerek. Okay. Gerçekten mesela aslan kravdan bahsediyor, şey var böyle olduğu gibi. Ve bu da tabi budur Bu hayvanlı devletleri, devlet falan değildir. Çünkü e, tarihsel olarak ortaya çıkan, insanlar da ortaya çıkan ve belli bir tarihsel dönemde koşullarda ortaya çıkan bir devlettir diyor. <gülüyor> e, Bunun nasıl bir dönemi olabilirse bunu üzerine düşünmek lazım. Şey, evet, bir şey yok. Buyurun. Bir kere, kavramların bir tarihinin yani olduğu e, farkına varması, onların böyle kendi dokumsal mutlu hissedene bağlamlarından görülüyor olduğunu gösteriştir. Bu da, mesela e, polisler bahsediyorsak, polisin sosyalist bağlamına dair tahsisel, ve dokumsal polisin nasıl kurumluğuna e, inşa ettiğini, ve belki kısa süreli dilimlerde bile olsa nasıl dönüşümler geçirdiğini yani ve bunun e, kavram olarak polis üzerinde konuşurken bize bir e, açılım sağlayacağınız gibi bir şey. Evet, kavram tarihsiz de önemli. İlliyan Hanım, şey. Kavram ee, tarihsiz de önemli. Kavramları kullanıyoruz, birbirimize belki rahatlıkla kullanıyoruz ama kavram belirli bir dönemde belirilir. Baktı da üretilmiş ya da izlemiş, evlenmiş bir kavram. Önceki bir dönemde bunun yerine yaşadığına benzer veya bizim düşündüğümüz şeyin yerine baktığı kavram kullanabiliyor bu dehye. Dolayısıyla o bağlamla anlamamız için önemli. O kavramla bağlam arasındaki parlatıyı anlamamız için önemli. Şunu da ekleyin. O kavram tabi ki bir gerçekliğe de tekabül et. Tekabül, bir kurum olabilir, bir içki biçim olacağı da bir şey olabilir. Bu kurumu, bu içkiyi, bu gerçekliği de anlamamız için önemli olabildiğiniz isminin daha da yer yerine olup olması. Evet, hocam bu şekilde devlet kavramının evrensel değişmiş gibi bir şey oluyor. Hani tarih değişir ve her zaman Allah'ın değişir gibi. Ve bu da aslında bir devlet karbonu ya yani da devletin, yani şimdi başka bir dönükten bir bir şey gibi için aslında bir çifti çoğu bize soruyor. Yani devletin bu tariflerinin belli bir, bir, bir ortaya çıktığı karbonun. Evet, bir sürekli var olmuş olan ilerledikten <gülüyor> fazla yaparken ve o ezelden gelip de giden bir şey olarak e gördüğümüzde yine bir hatay Gerçekten ezelden geldiğini düşünürüz. Hemen bu tarifle devleti vardır, eski Yunan falan geçtim. Ve ebede giden de aslında burada bir tehlikeli şey içerir. Çünkü bu tip tarih dışı, tarih üzerinden çıkarılmış kavramlar, her zaman işte varoluş, belki doğanlaştırılmış kavramlar, aynı zamanda eleştirilemez kaynak kavramlardır. Çünkü bunun dışından açılmayız ya da eşitirdiğimiz anda tehlikeli bir iş yaparız. Zaten kendileri üzere kazılmış ya da yaşadığında biyolojik, gerçek bir işlem ve kurmuş bir, bir takım kavramlardan bahsedip de ee, onu eleştirmek ve kirleri mümkü olmak olmaz. Ve bir şeyin doğallaştırılması o zaman onun eleştirilmeye katılmasını içerir. E, Aydın başarısının arasında zaten doğal dediğimizde işte esna gerçeklik ve bir kıpırtıklık işleyen yani bir makine gibi işleyen yani bir, bir şey gibi anlaşılır. Biz de hala aslında anlattırız Ve bir şeyin doğal olduğu. Biz ya da devletin de doğal ya da işte, küreti vardır kavramında düşünürüz, onu eleştirmekten bir zaman kaçırmamıza neden olur. Pek çok siyahlık <gülüyor> devletini, pek çok uçuş ya da millik hayatta pek çok insan bunu yapmaktadır. Ee, gerçekten işte devlet hakkından bahsederken, tabii devlet gelinimden bahsederken, haricilerden bahsederken böyle, böyle eleştirilmez bir şey, e, e, tarihi yaşan e, devletler çoğunlukla e, söz ederdir. Bunun tabii şey demiş, yansıması var bu ilgili tarihine. Mesela e, geçtiğimiz sene yaptığımız bu siyasal üçüncü tarihini okumak, yazmak, e, seminerine katılmış olanları hatırlarlar. Bu konunun yani siyasal üçüncü tarihinin e, Türkiye'de öncüleri ben birbirinden bahsetmiştim büyük bir hukukçu Recai Gahit Okan o aslında şöyle bir gelişim devlet egoistinin ya da devletin nazarını ve ameliyat gelişimsi olarak inceliyordu. Ve işte başlanmış devlet var ve işte bu çeşitli dönemlerde, çeşitli dönemlerde ele alınıyor. Hübanlık yolu. Aslında kavramlar <gülüyor> bu şimdiler için de böyle olmalarını e, çok da kavramız. Evet, geçiştik önemli bir nokta buyurdu. Üniversitesi böyle 4-5 tarihselleştirme çabasına girecek. Bu yaptığı şey aslında vardır ve başka başlar yani. Neden? Böyle, çünkü çağın para birimisı olarak da devlet yani faşizmin yani, yani, yani, devlet olgusu da somutlaşan bir güçtür ve hatta parlamenter sistemi yetenekli üzerine bunların üstüne bir tür işte, hale onun olması için devleti de somutlaşması gerekir diye düşünüyoruz. <gülüyor> evet, çağın genel para birimi olması ötesinde bir üstteki bir Faşizmler çarında yaşıyoruz. İtalyan Faşizmi'nin 1920'lerde itibaren özellikle 30'ların başında çok ciddi bir devlet e, yücelmesi yapmış yapmakta bu dönemde. Ve o mesela kendi çok yoğun bir şekilde görmekte. İşte bir devlet işte ondan bütünleşen dış e, lider ve zaten halkı kapsayan e, işte, devlet anlayışı ve tabii ki Kurumsal başıncı sırasında Nazi Almanya isimde bir taçlarda bu e, konuşmada böyle bir e, anlamı var. Bu da şimdi Nazi ilişkisi ilgili ayrıntıda girmeyeceğim, çok hakim değilim e, konuya, gerçekten bu konu Parti partisile olmuştur, e, belirlilerin benen, anmış e, şey e, gerçeklik hisseder aslında. Şey, e, bir süre sonra partiyle ilişkisi bozulmuştur ama yine de bir komuş yaşamamıştır en azından şeyde, çok örnek bir şekilde. Bu metni yandan da kısa bir süre önce de Maykamp'tan da e, anıtlar yaparak yine e, şeyler, e, dönemin nazilerini gayet hoşuna görebilecek fikirler söylemek Ama mesela bu devlet konusunda bir e, nazi tarzı, taşizm tarzı bir devlet yüceltmesi yapmamaya çalıştığını görüyoruz. 58'de yazdığı notlarda da üstelik, çok daha net bir şekilde bunu söylüyor. Ne demiş burada. 253. sayfaların sonunda hem özgürlükçü batı demokrasisi, hem Marksizm, hem de Hitler rejiminin o zaman biçimlenmeleri, yani bu 40'ların başındaki biçimlenmeleri, devleti bir araca ya da silaha umudu yemeği deniyordu. Yani Nazi rejim, 40'dan 13 artık artık aradığında düşüyor. De işte o aradığında düşüşünün e, e, ve Marx komizm ve özür gibi Hitler rejiminin eleştiriyor o dönemde. Evet. Bir de şunu söyleyeyim yine bu son ...notlarda dikkatimizi çeken bir şey. Bir yerde, iki yüz, üç yüz ilk paragrafında Max Weber bahsetmiş. Bu da önemli bir şey çünkü Weber Hürriyyatına hafim senesinde aslında daha ilk satırlardan itibaren bu 16. yüzyıl 10. ile devleti beraber sınca ünlü bir itibaren bu yaklaşım diye e, düşünmüşsünüzdür. Gerçekten bunu sonra yazdığı zehimde de, bu daha sonra yazdığı şeyde ekledi. E, Söylemiş ve Max Veberç'e sözcüğün, yani devlet sözcüğünün tarifi ve sonuç bir anlamı vardır. Ve Veberç için devlet özgür bir kazanımdır, spesifik bir, varlığında bir şeydir ve batak kılcılığının bir birleşenir içi. Evet, burada Weber burada devlet karnının itinariyle kullanır. Weber tabi geleneksel toplumdan modern topluma geçiş, geleneksel otorite biçimlerinden modern otorite biçimlere geçiş, yani telsiyasal modern telsiyasal kutlulara geçiş, önemli bir inceleme konusudur. ve burada tam da aslında bir Revaç perspektifinin ve, ve izlerini e, görmemiz örtülü. Neden? Çünkü Revaç evet, evet, geleneksel siyasal kurallar biçimlerini devlet olarak adlandırmamayı tercih eder. Çünkü ona göre devlet bir kurumsallaşmış bir siyasal kurallar biçimdir. Rasyonel işleyişi olan, rasyonel bir bürokrasisi olan bir siyasal kurallar biçimdir. Ona karşı geleneksel kültürler biçimlerinde, kimi zaman kurumsallaşma çabaları olsa bile esas olarak kişiselleşmiştir siyasetlikler söz konusudur. Rasyonel güçlü bürokrasisi yerine kişisel tamliyet ilişkileri üzerinden atanan memurlar karşımda çıkar. Pardon memurlar noktası bile. Evet, görüşürüz. Aslında bu arkada iyi yazıyor. Çinit'in tekniği. Çinit'in tekniği. Buyurun. Beberleyan bakış açısında aslında tam da sizin geleneksel anlamda cemaatten, modern anlamda cemiyette bir geçiş var ama geleneksel anlamda pejoratif patoz tam da faşizmin devlet kullanılan kullanılmalı bir şey. Burada bir rol yoksa yani yani bu da tabii karizmatik liderliği bir şeyin eklemek gerekiyor çünkü burada geleneksel nedenle çıkartıyor ama karizmatik yapıyor. Mesela türküs gibi sosyoluklardan farklı olarak evet, çünkü evet, onlar da gerek olur. Diyanetlerden arzamanın esas 1880'e kadar Erdogan TÜİZ diktatürleri sokuyor. Ama o hani, ayrı bir tartışma konusu Onu isterseniz bir çatımın daha sonra işe yarattım. Çünkü normalde bu senelerde Enes total devlet kavramını tartışacakmış. Ama bu gün olmadığı için ben bir ürünü tercih ettim. Belki ilerideki 10-12 seyleri başkandı yaladır. Erdogan'ın da bunun günlüğüne getirebilir. Siz tekrar bu benim bu başından ölebilirim. 245. insan kaynağına başlıyoruz. Evet, 16. yüzyıldan 20. yüzyula uzanan bu çağda siyasi bilmiyim, her şey bitmeden ölebilmek lazım. İşte 16. yüzyılın ikinci yarısında. Bu devletin devlet havlunun ortaya çıktığından bahsetmişler. Neler olmuş bu dönemde? şimdinin anlatısına göre de devletli bir şey gelişmiş? Keşikler başlıyor. Keşik toprak, yeni toprakların keşikleri onların halkimetrisinin üzerine e, sıra çağrı başlıyor. Evet, dolarlık keşikler var. Yeni alınan topraklar, yeni tereddilmeye çalışılan topraklar var. Bunların ham üzerine altın yeti arası var. Sadece bu pek keşiflerle ilgili olarak Bilgi İki zeytik Şunun yerini de bilgiyle ilgili bir şey. Yani Dünya ile ilgili İnsanların bilgisi sanılıyorken Önce O sınırlı bilginin sınırlı olduğuna dairilmiş. Fikir oluşmaya başlıyor. Tabi hiç bilinmeyen, kutsal kitaplarda gelişmeyen, tabi hiç ticaret yapılmamış, e, Gidilmemiş denizler, topraklar, yaşam biçimleri, insan toplulukları, diller keşfediliyor. O yüzden aslında bu varlığa kalıpları bir şey. Bu sarsan sınırlan bir şey ortaya çıkıyor. Din sarsan sınırlanan bir Ona bir şey. Ve aslında bu bilgi anlayışı. Dünyalarına başta sınırlı olan bilginin sana sınırsızlık bilgileri. Ondan sonra bu sarsanlığı ve dünyalarına gerçekten sınırsızlık bilgiye sahip diyoruz bir yuvarlık olduğunu keşfetmekten başlayalım. Ee, ve tabi hakimiyet. Artık daha da işleyen iş, var. Ayrıca bahsettiğim başka şeyler var. İnsan başladı. Önce mesela ayrıca yani protestanlık, katolik hakiması ve daha sonra din edildi. İstavaçlar. İşte ve ondan sonra da 246. sayfada bunu söylüyor birbirine ileriyat ile ve kilise kaynaklı karşıtlıkları gideren ve yani meslek karşıtlıkları aslında gideren ve hayat dini kurallardan ayırtmanından egemen siyasi karar düşüncesinin ortaya çıkması. Bu savaşları Bütün olarak devlet diye adlandırmak yuvar. Ya şimdi daha sonra dönemlerde diyecek ve 16. yüzyılın geçtiği dönemde pek çok uygark olduğu dolu bir İslam dünyasında aynı kalıma çok farklı isimler verme ya da bazen e, işte çeşitli tanımlar yapma e, önemli tarzında e, çıkıyor. Şimdi burada söyleyeyim. Ne evet, var? Avrupa. 16. yüzyılın diğer ısrarlarla özgürlüğünde ortaya çıkmış bir kavramlar. Burada Buda'nın önemli teorisyenlerinden biri olarak da Jean Baudin'den söz etmiş. kitabıyla meşhur ee, devletin altı kitabı olarak yardım ediyoruz. Bir e, kitap. Ve burada bir kalıcı devlet kurumlarından bahsediyor. Gelip giden kişiler, hükümetler ve kalıcı devlet arasındaki bir fark ortaya koyuyor. Egemenlikten bahsediyor ve bu egemenliği yine şey oldu söylüyor ve yine kişileri erittirip evet, hükümdardan deniyor başkalarının bu evrenciyi kullandığından söz e, ediyor. E, bu açıdan pek çok şey ilgili şimdide göre modern modernler ve düşüncesinin bir e, öncüsü. Şimdi burada biraz grup düşünmek gerekiyor aslında modernler yola çıkarak Schmidt demiş ki 16.15. arasında bazı devletler, cümranlı, bazı değil bazıları egemenlik sahibiyle, gerçek analı devletli, Diğerleri dedik en büyük devlet olamamıştır diyor. O devleti hangi yeri de demiş gerçek devletler? Fransa, İngiltere, Skoçya'ya. Haa, Fransa, İngiltere, Skoçya'ya? Polonya. Haa, Polonya. Teneri Mart. Evet, Kutuz Eee... Ve de şey olmayan en önemli sahibisi? Almanya. Almanya. Evet, çünkü Almanya'ya ait teyirat bir devam etken, Diğer biri olan egemenlik anlayışı, yani kalıcı dış işte devlet kurumların anlayışı ve rasyonelleşmeye başlayan bir bürokrasik üzerine kurulu ve ayrıca sınırların da belirlenmeye başladığı devletler. Feodal dönemde sınırlar belli değildir ve çeşitli şeyler, feodal bilimler birbiri üzerinde zaten hakimiyet sahibi olduğu gibi. Sınırda belirli çizgiler halinde bulunduğu ülkelerde sınır boyları vardır. Ee, çok da sünk göre değil ama bir. Ümberkilişenafte e, şey biz ee, geleneksel olarak çoğu devletlerde siyasetçiler merkezden doğu tanımlanır. ve esas olarak önemli olan merkezin ne oludur, kim oludur, işte nerede olur. Bu yüzden merkezin ne değişebilir? Mesela Salsaniye İmparatorluğunu düşünelim, bir tane başkenti yok, hükümdar ve ailesi neredeyse başkent orada, yılda dört tane şehir geçiyorlar, e, günümüzde düşününce bir şey. Rusya'nın merkezi Königsberg-Berdin arasında gelip geliyor, döneme göre en sonunda bir yerde sabitleniyor. E, 15. yüzyıl sonu ortası, Osmanlı'ya izni düşünün, İstanbul'un bir yüzyılında pat diye başkent falan olmuyor, Edirne, İstanbul arasında yetişkeçiler. Üstelik binatı üzerin başına da çoğukta edinmeler bulmamış tutan başka ortada, binatı üzerin Buna karşılık şeye geldiğimizde, e, ha, sınırlarda dediğimiz gibi şey, e, derece, geçişli sınır boyları var dediği sınır çizgilerinden e, ziyade. Bu sınır boyları da yerine göre göçe baktılar, kemiri balık çabuklar falan yaşayabiliyor. Ve şimdi tarih taktalarında çok kesin sınırlar falan görseniz bile aslında çok daha muğlak sınırlar bunlar. Osmanlı Devletinin Arap yerlileri sınırları çok kadar tanıdığımız kadar belli olmamıştır. Sürekli değişmiştir. Yani ne oluyor? O zaman da e, 16. Yüzyılın beri cema değişmeye başlıyor gerçekten. Resmi kiz kileri ortaya çıkıyor ve aslında o sınırlardan yola çıkarak yani alanları almaya başlıyor ilk e, devletler ve e, merkeze baktalı sağtıyorlar odan sonra. E, Kişinin dehdi merkezi bulunduğu falan önemli bir şey Zaten o sabit merkezi bir tür kalan bir şey Şimdi hikaye aşağıda böyle Rambo'deki kezalı meselenin e, şimdi anlatılmış ama biraz bu konu üzerine durmak gerekiyor. Gerçekten bu hikaye ve ezimler, de anlattığı gibi bir dünya iyileşme hikayesi, siyasi itirafı dünya iyileşmesi. Bir geçişim, keyifim, ee, sürecim. Burada arada özellikle buna gelmem. Çünkü 16. yüzyıl yaşantılı savaşları ve bunun sonunda olduğu düşünülen, işte bir birleşen toplumsal hayat, e, sekülerleşme süreci ve onun sonucunda ortaya çıkan aslında elektrişme yorumunda olan siyasetlikler anlayışının modern mevletinin kenarı olduğu söylenir. Gerçekten böyle bir oluşturur. Size de soruyorum kendi bilgilerinizden cahillerinizden çünkü bu biraz yetişmeyen bir arasında ve yine çok iyi yazılmış siyaset teorisi taktığında da silah eklemiş bir Yani ileride olmayan bir ortaçağ, insan ve sahip ortaçağın müthiyaz anlayan onları <gülüyor> ve 16. yüzyıldan artık <gülüyor> e, dünyayı gelenek olarak gelmeyi yani, kuran neyler? E, siyaset teorileri ve hissenin hakları karşılıklı gideren ve hayatı dini kurallardan anıza atmış bir egemenlik bu arada. Evet. Yani İkola'yı altyapıyız burada çok ıı, önem istemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü dilden beslenen feodal izninde mesela bir yerden bir yere mal götürken her feodal bölgeden geçerken bir sürü vergi verilir. Bunların yoku tek bir krala razı olur. Tek vergiyle mesela getirilir. Yani üretim araçları ülkeye sahip olanların da işine geldiği için böyle bir sistem görünürde ıı, iktidar, cümleyi birleştirmek ıı, gibi bir birlik inerken aslında üretilme araştırdığı gibi ül bir ülkete sahip olanlara bir hareket serbetçisi ve kendi maksimizasyonunda kazandığı işleri diyebiliriz. Bir tane şey yapayım, her başta öncedik. Hocam, bence bu e, okuma her şeyden önce e, daha önce çok üzerinde konuştuğumuz sorunu bilerek, başı sorunu bilerek bir bile şey, e, tarih okuması, bu. E, ...o okuma içinde diyor, şey, yani bir blog bastıkınız gibi şenlikle birbirini aldım. Ben e, tarihsel ilerleminin bu şekilde olmadığını ve o sürekliliğin kopuş kopuşlardan ziyade sürekli bir oda oda kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede bence modernizmi e, çok ciddi teorik kökenliği de vardır. Yani orada böyle bir davam ama ne yazık ki bir, e, bu tarz okumalar çok az. Bireyli kişiler işte üzerine şablonu dökmek yapılan bir şey var. var. Evet şimdi zamanımız da için net evet, başta evet. biraz. Evet. Baş başa bir konuyu biraz diye daha şey yapacağım. Şimdi 10 yanıtı e, önemli. Soru aslında iki tekrar şöyle söyleyeyim. Gerçekten varmış böyle bir, bir yerleşme süredir çünkü sonunu bildiğimiz için biz varmış gibi düşünüyoruz, aslında sonuna bakırca bile gerçekte olmadığı düşünülebilir. Günümüzde tam olarak dünya birleşmiş bir dünya, politika ya devlet söz konusu mu? Geçtiğim Avrupa'nın içine çok sevilen bir örneğidir. Avrupa Anayasaların bile pek çoğunda zaten bir şey kancayla başlamış. Herhangi bir böyle bir verdal güzelleme işte, şey falan değil. Bu bir öner bir süreç olarak ele almış. Ee, fiilen din önemini koronaktadır, çeşitli dönemlerde dine dayalı politika, Avrupa'da da olduğu gibi başka yerde böyle okuyan daha bir yönetici gelip, diğer ilmektedir. aslında hikayenin sonunun bile aslında bize böyle olmadığını e, gösteren çeşitli ilerler vardır. Yani, o bir konu. Bir ee, diğer mesela sadece taksit olmasın diye diyelim ki 16-18 yüz yüzyılda arasını aldık. Bahsedilen Din savaşları ele Sonrasında ortaya çıkan işte şeyleri aldı. E, Teoriyeri ve kurumlar ele aldı. Dinselikten uzak giriş diye sorarsak bence belli bir konayet Şudur. 16. yüzyıldan sonra din o kadar çok toplumsal tartışmaların, siyasi tartışmaların merkezine girmiştir ki orta çağdaki en çok daha şeyindir, şu da tesindedir. Yani 16. yüzyılda, yüzyılda boyunca Tantra ile siyasi iktidarı ön doğrudan ilişkisi nasıl olur? Bu tartışılmıştır ve protestanlık da böyle çoğu zaman sanıldığı aksine layıklığı falan getiren bir şey değildir. Daha doğrusu protestanlığı şunların ilk örnekleri Nukle ve Kargan çok açıkça yazmışlardır. İşte bütün iktidar Tanrı'dan gelir, bütün kündamlar da güçlerine Tanrı'ndan olurlar. Vastıcı olursa bile o yüzden Tanrı'nın iktidar, şey, Krali iktidar Tanrı'ndan için ona itaat edeceksiniz demiştir ve Böyle herhangi bir görüşte de değil ki, bir tekrardan kendi bir görüşü olduğu için uzun yıllar boyunca devam ettirilmiştir. Sporastik düşünce gitmemiştir, katolik şeylerde devam etmiştir, e, üniversitelerde devam etmiştir. Başka türden gelir işte şey, e, bu sefer halk eğlenenliğinin e, tanrısal kenelde eğlenen tanınanmasıyla beraber e, kendini göstermiştir vesaire ve aslında hani, bir şeyde, toplumsal hayatta, ülke e, üzerinde, siyasi kurumlar veya, e, üzerinde, ya da teorik böyle bir ve ilgileşmeler bahsetmeniz mümkün değil. açısından bile baktığımızda böyle aydınlamalı çok büyük bir kolomileşme dönemi, sönürgeleştirme dönemi ve sönürgeleştirmenin en önemli unsurları var ve evet, dini, dini dayanımlar Üstelik o dönemde ortaya çıkan yeni ve çok etkili bazı daha büyük tarifatleri var. Mesela çizgilikler. Eskiden de varolup o dönemde kendini yenileyen Fransiskenler gibi tarifatlar var. İşte belki artık işte o belirlendirme konularla daha uzakta duruyorlar. Ama bu sefer siyasi kutluların işbirliği içinde. İşte Fransız, Fransiskenler, şeyin e, Fransa kolonya verilmesini kolaylaştıracak şekilde veya İspanyolcu İznikler pek çok başka devletin başka e yer almasını koyarlaşmak şekildir. Yani bu e devletlerinden bir e yetki etmekteler. O yüzden bu konunun bu şeklidir. Ben eleştirelim şekli değerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun üzerine her kocamızın farkları onu acıda aşırırsanız bu benim kendimim yani için. E bir de şu var. karasallaşmadan bahsediyorum. Bir siyasi iktidarın aslında toprakla sınırlı olarak ele alınması bahsediyor ve açık denizlerin aslında geleneksel yani, anlamı olmayan yerler olarak tarif edilmesinden bahsediyor. Ee, bu kendi adına gereken bir şey? Ele alınmayan önemli bir şey var o da ne soruyuş. Şeytir aslında dünyanın non-sufist adında da başka yerlerde de uluslararası hükümet çok kapsamlı bir geliştirme geliştirmeyi görüyoruz. Buna karşı bu kadar fazla kıta olup silah kendini sınırıyor ki ya da temizlerden bahsettiğinde de bu kadar çok kutsal yani, bir kendini bilgisayar kendini sınırıyor ki, dünyanın diğer kararını aslında dikkate alınmıyor. Ve belki klasel düzenlenmiş incelemi yapsa, dünya işte bu devletlerin aynı zamanda eksiklikten noktasının bir değerinin olduğu bir, bir kadansa hikayeyi çok daha farklı bir şekilde anlatırıcıdır. Ee, mesela e, denizlerde hegemenliğin olmadığı bir şey. gerçekten böyle Osmanlı aynı bir devletlerin sadece topraklarıyla kendilerini sınırlayıp devlet, denizleri bir nötr alan olarak talif etmeleri olmuştur? Yoksa, işte 1600'e bir başkanı itibaren bu konu üzerine özellikle düşünülmüş ve sunulgelerde nasıl bir paylaşım yapılacağı meselesi üzerinden tartışılmıştır. 1620'li yıllarda açık denizler fikrinin ilk olarak ortaya konmasına bakalım. Yine hukukçu hukuk olmasın siz? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Başkan <gülüyor> Bey'in güzel bir taraftan herhalde uluslararası hukukta deniz, denizlerin serbestliği sesefikogorot yöntemiz var. Brot yöntemiz var. Brot yöntemiz var. Bu, o da... Bu, o şey, e, politikalarını bir anlamda e, meşrulaşma için geliyordu. Evet. Bunu hatırlıyor onların bu serbest deniz politikaları dinleri geldiğinde, insanlar açıkça zaten biliyor ki, pek bu Hollanda'nın kolonial yayınmasının bir meşrulaştırılması olarak ortaya konmuştu. Velhasıl, burada hikayenin o kısmını anlattığında anlattığımızda, belki yanlış olmaz ama eksik oluştu. Son olarak da, yine... En önden benim şahsen Fransa'nın bir konu. Geldim. Yani, Fransa merkezi olarak anlatılması bundan bahsediyor. Fransa çünkü 16.000'den e bir model olarak ortaya koydu. Diğerleri de Fransa yaptılar ve onun için yeni bir şekilde yapmaya çalıştılar bir şey anlatıyor. Peki, dünyanın geri kanalında bir i̇şte, ee, siyasal yapılamalar ne olacak? Çünkü burada aslında ilginç bir şey yapıyoruz başlarda. E, Çin'e bile devlet veriler diyor. Peki, orada siyasal ekonomiler var. Bir noktada diğer devletlerle de bunun şeyi kesişerek, ee, en erken dönemlerle itibaren yani işte o devlet diye ben de ki bir Çin ile diğer devletler de bir geçsek, işte, işte, işte. Bunlar gerçekten o kadar farklı şeyler. Yani siyasal hüküdaşlık içinleri gerçekten tarih içinde farklı ama dünyanın dışında, dışındaki, dışındaki diğer kısmını Tamam tartışma dışı bırakarak aslında peki gerçekten modern devleti bile olduğu olduğunu anlamak da zorlanıyoruz. Zorla Biz biraz büyüğümüz tartışmalarıyla gidiyor. İşte Türkiye'nin bir modern devlet olduğunu olmadığını, işte sekülerleştirmeyi, sekülerleştirileştirmeyi o yüzden mi acaba o modern devleti değil veya işte bir rasyonel, modern, bürokrasil Türkiye'de oluştuğu oluşmadığını. Ee, bu durumda da işte Fransa ve belki İsviçre, belki pek çok ülke mutlak bir tür yoklar tarihi olarak anlamıyor. Yani bir tür model var, bir yerden gelişmiş ve ona uymayan pek çok şey var. bu kadar fazla olduğu bir şey de. Gerçekten modernleşmenin temel kendi eee 16. yüzyıldan itibaren bu kadar da arttığı da ve modern devletin bir genel paradigma olarak kurulduğunu söylemek mümkün müdür? Bu da rahatlıkla soruyorum çünkü Almanya'da, İngiltere'de var yapılıyor. Çünkü demiş, Almanya'da geç ortaya bu devlet teyelesi, hala Almanya'da işte geç modernleşme modelleşme, işte zon devlet, Almanya'yı özgü soğuklu modelleşme gibi şeyler konuşuluyor, başka yerlerde konuşuluyor. Fransa'nın bizzat demesinde yani de Fransızlar artık gerçekten biz modern devlet modeli miydik, değil miydik diye soruyorlar. O yüzden de belki biraz burada... Şimd'in dediğini de tarihselleştirip, belki gerçekten modern devlet kanunu kendisini de tarihselleştirmemiz gerektirir diye ee, sonucu da Ama dediğim gibi, bunlar sadece bizzat e, yeni mağlattadır, temel ünlüler ve evet, şeyinden dışarı çıkmış olabilir, evet, fiyatından çıkmış olabiliriz. Demir-Saray mücadelesi varlığını da mesela Hopsun Leviathan'ın bir deniz canavarı olması, denizin de karın dışında bir ev olması ve itibarın bilinmeyen bir tanrısal yani itibarın bir iddialar gelmediğini imlediğini, yani, karaya aldığımız zaman da tabii gösterdiğimiz yansıdırmış gibi Evet evet, bu şimdi de işte, gayet önemli bir şey yaptık, tamam olmuştu. çok önemli bir res vardı zaten şimdi de sonunda yazıyor de alakalı dikkate her yerde olduğu işte böyle bir takım metafizik bir şeyleri, bir önermeleri var. Bunlar da tamamen ben şeyle düşünüyorum. Hani dinden alınmış. Hani bir şey her yerdeyse demek ki tanrıdır. Hı. Devredilemiyorsa birse mesela. Yani egemenlik birdir. Bu tarihi bir şey kavramlar. Bunların bir şekilde ee, devlet Teorisine uydurulduğunuz şekilde düğmeyi birleştirdiğini mi düşünüyorsunuz? Yani. Ee, doğru diyebilirim ama yine şunu ekleyeyim, ee, düğmeyi birleştirdiğini bile diniyle düşünmüyorum yani. Çünkü Jambolet'in ekstradını tamamen okulumuzda çok yoğun bir şekilde STH ekrafları olumluyorsunuz. Yani bu anlamda da birilerinin hopsundan tutun da modeline, pek çoğuna kadar diniye birleştirilmiş, birleştirilmiş ve dini anlamına koparılmış bir siyasi tartışma yapma çabası görmezsiniz. Ağla dışında gerçekten bir e, yeryüzünde örgünün tanıdığı yerine falan çalışan bir e, modern teoriden bahsedilir, Ama o örgünün tanıdığı yerine yapmaya çalışırken, örgünsüz tanrıdan ya da işte gerçek tanrıdan o örgünün şeyine göre, e, onunla da vazgeçmezler. E, o yüzden yani aydınlanma düşüncelerinin çoğunluğu birileri bahsetse yok. Biz, Neyse, kılınlık terzimesi de yapıldı, baskıları da yapıldı. Ana metinler, gerçek metinleri okudunuzda, okumulan şey arkadaşlar, işte, hiçbir şey, o dini şeyin çok non-olumlu ve bunu da böyle bir, ben bunu da diyeyim, yani, gösteriş aşanmış yani, bir dikkat almanız evet. gerektir. Sabah Vatan, o zaman da hâksın devriyatında, devriyat arası, kozometeoji, politik incelemesi, Işık Tanrı'nda tuhaf takdir tefsir olma yolculuğu ...iştirdik pasajlar... Evet, siz akreye üçüncü ve son bölümünde... ...gerçekten düşebilir bir kısımda... Hani satır satır bir şey... ...bu saatten tekstil yaptığını gerçekten görüyorsunuz. Bence hocam... ...üçer şeyde bir şey söylemek istiyorum... ...dinin meselesinden bahsettik ya... ...dinin... ...buna... E ...bence bu... ...arılıktan çok... ...metodolojik... ...bizim metodolojik yaklaşımımıza erişkin... ciddi sonuçlar çıkıyor... ...bunlardan birisi şu hocam... ...mesela... Bugün bizim işte öğrenci olarak ya da düşünen, bu alanlarla ilgili olan insanlar olarak çok ciddi şeyler var. Doğru olarak kabul ettiğimiz belli anlatılar var. Mesela işte kapitalizmin ortaya çıkışı, modernizmin ortaya çıkışı. Ne yazık ki çok uzun süredir bence hala da anlıyor. Bizi bu anlatı, bu hikayeyi buna, buna doğru olarak, gerçekleşip yani anlatıları doğru olarak belirtiyoruz. Halbuki bunun hepsi e, oluşturulmuş, Hani burada mesela Wallerstein'de bu konunun ciddi katkıda da başlıyor. Tarihin, i̇şte tarih seneye dönemesi oluşturuyorlar için. Bunlar oluşturulmuş tarihsel anlatılar ve kavramlara da yani tarihsel anlatıyı oluştururken en temel şeye bizim ilk başta konuştuğumuz kavram. Kavramların kendi anlatılığı dahilinde belirli anlamlar yüküyorlar. Ve o kavramlar şey oluyor, mesela burada şey atölyelerde mesela işte politik tercih ya da siyaset tercih kullanırken. Bu da sizin oluşturacağınız tarihsel anlatıya göre her kavraman bir anlam veriyor. Şimdi mesela din meselesini denecek olursak, burada sizin eleştiriniz eleştirebiliniz tarihsel ve siyaset. siyaset. Sizin eleştirebiliniz anlatıda da bence temel vurgu burada dinden ne anladığımız, yani din kavramında e, ya da sekülerleşmeden ne anladığımız sonuçta da bence cümleniyor. Bu konu üzerine gelecek olursa hocam e, dinin mesela çok basit bir örnek vereyim. Mesela Spinoza'nın Döneminde dönemindeki yaptığı şey, dini dini ciddi bir eşyile getirmesi, çıkış noktası o. Yani dini düşünceye ciddi bir eşyile getiriyor. Bugün Spinoza'nın hala popüler olması, bir sahne tekrar buluna gelmesi, aslında dine bakışın, yani dini kavramı nasıl yorumlanması gerektiği için en yani çok önemli bir şeyi çıkar, çıkarıyor. Yani din, öyle insanlar var ki hiç dini alakası olmayan insanlar çok ciddi bir dinsel şeye sahip olabiliyorlar. Yani dinsel bir bahtı inanç, S e yaklaşıma sahip oluyorlar. Normalde işte o din şeyini çok ciddi bir şekilde düşünülmesi gerekiyormuş. Yani hala bu anlamda çok din dinineklim olmayan ama dinsel yaklaşıma sahip olan insanlar var. Din bir ölçüde o şey var. Bir çemse olarak insan hayatını çok önemli ciddi alanda koruyor. Böyle olmasaydı bu tarz düşürüler tekrar tekrar gündeme gelip yeni aydınlanmalar yaşanmazdı. Peki içeriğe devamımıza geçtikçe eee şöyle Kavramlar taşlaşmış şeyler değil bey onlara da bir nehristat üzerinden bir tane getirmeye buluruz. İşin temel tercihi nasıl çözeceğiz? Eee diğer kavramlar nasıl değişti? Değiştiği çağda bağlılık nasıl kavramların değişti? Bununla da ilerleyeceğiz. Hemen geçebiliriz bir bir eee bütün sınıfı olarak düşüneyorum ve yine teşekkür ediyorum. 3 uh 4 -huh.